81. Şems'in feyz tecellisi olan timsali, denizin sathında ve denizin katresinde aynı hüviyeti gösteriyor. 82. Hayat, cilve-i tevhiddendir. Müntehası da vahdet kesbediyor. 83. İnsanlarda veli, cumada dakikayı icabe, ramazanda leyle-i kadir, esma-i hüsnada ismi azam, ömürde ecel meçhul kaldıkça, sair-efrat dahi kıymetdar kalır, Ehmiyet verilir. Yirmi sene müb bir ömür, nihayeti muayyen bin sene ömre müreceğtir. 84. Dünyada maaşiyetin akıbeti ikabı uhreviye delildir. 85. Rızk hayat kadar kudret nazarında ehemmiyetlidir. Kudret çıkarıyor, kader giydiriyor, inayet besliyor. Hayat muhasalı mazbuttur görünür. Rızk gayri muhasal. Tedrici münteşirdir düşündürür. Açlıktan ölmek yoktur. Zira bedende şahm vesaire suretinde ittihar olunan gıda bitmeden evvel ölüyor. Demek terk-i adetten neş'et eden maraz öldürür. Rızıksızlık değil. 86. Akilul <gülüyor> lahm vahşilerin helal rızıkları hayvanatın hatsiz cenazeleridir. Hem ruhi zemini temizliyorlar hem rızıklarını buluyorlar. 87. Bir lokma 40 paraya Diğer bir lokma, on kuruşa. Ağıza girmeden ve boğazdan geçtikten sonra birdirler. Yalnız birkaç saniye ağızda bir fark var. Müfettiş ve kapıcı olan kuvve izayı kayıt taltif ve memnun etmek için, birden ona gitmek, israfın en sefihidir. 88 Lezaiz çağırdıkça, sanki yedim demeli. Sanki yedimi düstur yapan, sanki yedim namındaki bir mescidi yiyebilirdi, yemedi. 89 Eskiden ekser İslam aç değildi. Tereffühe ihtiyar vardı. Şimdi açtır, telezzüze ihtiyar yoktur. 90. Muvakkat lezzetten ziyade, Muvakkat eleme tebessüm etmeli. Hoş geldin demeli. Geçmiş lezaiz, ah vah dedirtir. Ah, müstetir bir elemin tercümanıdır. Geçmiş alam, oh dedirtir. O oh, muzmer bir lezzet ve nimetin muhbiridir. 91. Nisyan dahi bir nimettir. Yalnız her günün alamını çektirir, müterakimi unutturur. 92. Derece-i hararet gibi, her musibette bir derece-i nimet vardır. Daha büyüğünü düşünüp, küçükteki derece-i nimeti görüp, Allah'a şükretmeli. Yoksa, istizam ile üflense, şişer. Merak edilse, ikileşir. Kalpteki misali, Hayali hakikata inkılap eder o da kalbi döver. 93. Her adam için heyeti ihtimayiyede görmek ve görünmek için mertebe denilen bir penceresi vardır. O pencere kameti kıymetinden yüksek ise tekebbür ile tetavül edecek, eğer kameti kıymetinden aşağı ise tevazu ile takavvüs edecek ve eğilecek. Ta o seviyede görsün ve görünsün. İnsanda büyüklüğün mikyası küçüklüktür, yani tevazudur. Küçüklüğün mizanı büyüklüktür, yani tekebbürdür. 94. Zayıfin kaviye karşı izzet-i nefsi, kavide tekebbür olur. Kavinin zayıfe karşı tevazuğu zayıfte tezellül olur. Bir ulul emrin makamındaki ciddiyeti, vakardır. Mahviyeti zillettir. Hanesindeki ciddiyeti, kibirdir. Mahbiyeti tevazudur. Fert mütekelli mi vahde olsa, müsamahası ve fedakarlığı ameli salih'tir. Mütekelli mi ma'al gayr olsa, hiyanettir. Ameli talihtir. Bir şahıs kendi namına hazm-ı nefs eder, tefahür edemez. Millet namına tefahür eder, hazm-ı nefs edemez. 95. bir mukaddematta tevfiz tembelliktir. Terettübü neticede tevekküldür. Semere-i sayine ve kısmetini rıza kanaattır. Meyli sahi kuvvetlendirir. Mevcuda iktifa dun himmetliktir. 96. Evamir-i şer'iyeye karşı itaat ve isyan olduğu gibi evamir-i tekviniyeye karşı da itaat ve isyan vardır. Birincisinde mükafat ve mücazatın ekseri ahirette, ikincisinde âlebi dünyada olur. Mesela sabrın mükafatı zaferdir. Ataletin mücazatı sefalettir. Sâin sevabı servettir. Sebatın mükafatı galebedir. Müsavatsız adalet, adalet değildir. 97. Temasül, tezadın sebebidir. tenasüp tesanüdün esasıdır. Sıgar-ı nefs, tekebbürün menbaıdır. Zaaf, gururun madenidir. Acz, muhalefetin menşeidir. Merak, ilmin hocasıdır. 98. Kudret-i fatıra, ihtiyaç ile, hususen açlık ihtiyacı ile başta insan bütün hayvanatı gemlendirip nizama sokmuş hem alemi her cumerten halas edip hem ihtiyacı medeniyete üstad ederek terakkiyatı temin etmiştir. 99 sıkıntı sefahatin muallimidir. Yeis, dalaleti fikrin zulmeti kalp ruh sıkıntısının membadır. 100. idate en neter rijalü Terajjala nisa'u bi't-teveküh. Bir meclisi ihvana güzel bir karı girdikçe riya, rekabet, haset damarı intibah eder. Demek inkişafı nisvandan medeni beşerde ahlak-ı seyyiye inkişaf eder. 101. Beşerin şimdiki seyyiat-ı hırçın ruhunda mütebessim küçük cenazeler olan suretlerin rolü ehemmiyetlidir. 102. Memnu heykel ya bir zulmü mütehaccir ya bir hevesi mütecessim veya bir riyayı mütecessittir 103 İslamiyetin müsellematını tamamen imtisal ettiği cihetle bir hakkın daire-i dahiline girmiş zatta meylü tevsi meylü tekemmüldür lakaytlık ile haricte sayılan zatta meylü tevsi meylü tahriptir fırtına ve zelzele zamanında değil ictihad kapısını açmak Belki pencerelerini de kapatmak maslahattır. Laubaliler ruhsatlarla okşanılmaz, azimetlerle şiddetle ikaz edilir. 104. Biçare hakikatlar kıymetsiz ellerde kıymetsiz olur. 105. Küremiz hayvana benziyor, asarı hayat gösteriyor. Acaba yumurta kadar küçülse bir nevi hayvan olmayacak mıdır? Veya bir mikrop küremiz kadar büyüse ona benzemeyecek midir? Hayatı varsa ruhu da vardır. Alem insan kadar küçülse, yıldızları zerrat ve cevahiri ferdiye hükmüne geçse o da bir hayvan-ı zî olmayacak mıdır? Allah'ın böyle çok hayvanları var. 106 Şeriat 2'dir. Birincisi alemi asgar olan insanın ef'al ve ahvalini tanzim eden ve sıfatı kelamdan gelen bildiğimiz şeriat'tır. İkincisi insanı ekber olan alemin harekat ve sekenatını tanzim eden sıfatı iradeden gelen şeriatı kübra-i fitriyedir ki bazen yanlış olarak tabiat tesmihi edilir. melek bir ümmet-i azimedir ki sıfatı iradeden gelen ve şeriatı fitriyye denilen evamiri tekviniyesinin hamelesi ve mümessili ve mütemessilleridirler. 107 Eza wazente beyne havası huveynetin khurdabi ve havasil insani tara sirran aciban inel insane ke sureti yasin kutibe fiha suretu yasin 108 maddiunluk manevi taundur ki beshere şu müthiş sıtmayı tutturdu gazabı ilahiye çarptırdı telkin ve tenkit kabiliyeti tevessü ettikçe o taun da tevessü eder 109. En betbat, en muzdarip, en sıkıntılı, işsiz adamdır. Zira atalet, Ademin birader zadesidir. Say, vücudun hayatı ve hayatın yakazasıdır. 110. Ribanın kap ve kapıları olan bankaların nefi, beşerin fenası olan gavurlara ve onların en zalimlerine ve bunların en sefihlerinedir. Alemi İslam'a zararı mutlaktır. Mutlak beşerin refahı nazara alınmaz zira gavur harbi ve mütecaviz ise hürmetsiz ve ismetsizdir. 111. Cumada hutbe zaruriyat ve müsellematı tezkirdir. Nazariyatı talim değildir. İbareyi arabiye daha ulvi ihtar eder. Hadis ile ayet müvazene edilse görünür ki beşerin en belii dahi ayetin belagatına yetişemez, ona benzemez. سيد نورسي